Resulillah ve salatu vesselamu ala resulillah Çek. ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba'd <gülüyor> Geçenki derste İslam'ın rükunlerinden bahsetmiştik Namaz kılmak dedik, namazın bazı hükümlerini zikrettik ee, Zekat vermek Zekat, her mümin erkek ve kadın için parası olan herkes için farzdır. Zekat veren kişinin üç şartı vardır. Birincisi hür olması. Dolayısıyla köle olan kişi zekat vermez. İkincisi Müslüman olması çünkü kafirlerin hiçbir ameli hiçbir ameli kabul edilecek değildir. Çünkü Allahu Teala buyuruyor ki وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ minhum صَدَقَاتُهُمْ illa اَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ Onların yani kafirlerin sadakalarının kabul olunmalmasının sebebi onlar Allah'a iman etmediklerinden dolayı, Allah'a küfrettiklerinden dolayıdır. Dolayısıyla bir kafir ne kadar iyilik yapsa dahi o iyilik kıyamet gününde o kişiyi, o kafiri kurtaracak değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabi gelir ve der ki ey Allah Resulü, ey Allah'ın Resulü, İbn-i Ced'an denilen şahıs misafirlere ikram ediyordu. Yolda kalanlara yardımcı oluyordu. Parası olmayanlara, borcu olanlara veri, para veriyordu. Hacılara su veriyordu. Hacılara mesken veriyordu hacca gelenler. Bu ameller ona kıyamet gününde faydası olacak mı? Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki, hayır, faydası olmayacak çünkü o hiçbir zaman, ey Allahım, beni affet demedi. Der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de geçir. Yani Peygamber'in kastı o Allah'a iman etmiyordu, müşrik idi. Dolayısıyla bu ameller o kişiye fayda fayda verecek değildir. Başka bir şart ise kişinin zekat vermesi için niyeti olması. Yani verirken niyet, e, zekat veriyorum niyetiyle bu kişi zekat vermesi gerekir. Yoksa o, o kişi e, zekat kabul olunmaz. Malın şartları ise birincisi o kişinin parası olması. Bu parada 76 veya bazılarına göre çoğu alimlere göre bazılarına göre 76 çoğu alimlere göre de 85 gram altın değerinde paran varsa o paraya zekat ödemen gerekir her sene. Dolayısıyla 85 gram 24 karat onu diyenler de Çoğunluğu 85 diyor. 85 gram halis altın saf altın kaç? 24 ayar gideceksin kuyumcuya soracaksın. 85 gram altın kaç para ediyor? Diyelim ki 500 euro ediyor diyecek. 500 euro varsa veya 500 Euro'dan daha fazla param varsa her sene o paraya parana zekat ödemen farzdır. Başka bir şartı ise <gülüyor> o para bir kişinin mülkünde olması gerekir. Bir kişinin sahip olması gerekir. Dolayısıyla devletin parası Hayır kurumların parası. Çünkü hayır kurumlarda para bir kişinin sahibi değildir. Hayır kurumlarının parası. Bazen ailelerine yapıyor diyor. Her aileden para topluyorlar. Herhangi birisine bir şey olursa ona yardım edelim diye. Bu gibi şeylere e, zekat yoktur. Başka bir şey ise. Mudiyyül <gülüyor> haul dediğimiz. O paradan bir sene geçmesidir. Diyelim sen, yanvarıda 1000 euro'un oldu veya 500 euro'un oldu. Zekat miktarı da 500 euro diyelim. Gelecek sene, yanvarıda 500 euro'nun zekatını ödemen farzdır. Miktarı 40'da bir. Rub'u'l-Uşr. Kırk'ta Zekat ödülecek şeyler ise birincisi Behimet-ü Saimet-ül En'am. behimet Sa En'am -En dediğimiz üç türlü hayvan. Koyun, inek ve Deve. Koyunla birlikte keçiler de koyuna dahil. Bu üç türlü hayvana zekat gerekir. Koyun 40, 40 koyundan başlıyor. Sonra 120'ye kadar gidiyor. 40 koyundan başlıyor. İnek 30 inekten başlıyor. Deve de 5 deveden başlıyor zekat miktarı. Her 5 deve olduğu zaman bir koyun ödemen gerekir. Böyle böyle onun şeyleri var. Beş deve oldu Bir koyun verdin, bir deve. Bir koyun. Bir koyun. 5 deve bir koyun. koyun. Ta ki 25'e kadar, 25'den sonra, 25 deveden sonra bir e, deve. Alla hal, onun da e, şartları var. Bu hayvanlara zekat ödenilir. İkincisi elçarjü minel art dediğimiz yerden çıkan şeylere. Yerden ne çıkıyor? Meyve, işte hububat, e, asel, bal, rikaz, yani. Hazine. Hazine bulduğun zaman beşte birinin zekat ödemen lazım. Bütün bunlara e, zekat gerekir. Daha el-esmen kıymet değeri şeyler. Altın. Altın. Gümüş. Ve bu zamandaki paralar. Bunlara da e, zekat ödemen gerekir. Kadınların ziynet eşyası. Zekat ödenilir mi? Ödenilmez mi? Kadınların altınları ticaret yapmıyor kendine zinet olarak süs olarak duruyor. Bu konuda ilim ehli arasında ihtilaf var. Ee, İmam Malik, Ahmed ibn Hanbel ve İmam Şafii'ye göre kadınların zinet eşyası altınlara zekat gerekmiyor. Ebu Hanife rahimullahü teala'ya göre ve Şeyhülislam İslam İbn Teymiyye'ye göre zekat gerekiyor. Doğru olan görüş Allahu Alem Zekat gerekmesi Zekat gerekmesi Gerekiyor, Gerekiyor. Kadınların ziynet eşyasına da zekat ödemesi gerekir Neden? Çünkü Allah-u Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bir kadın geliyor Kadının elinde iki tane altın var Peygamber diyor ki Bunun zekatını ödüyor musun? Diyor yok Diyor ki allah Teala bu iki şeyle sana azap görmesini istiyor musun? Diyor. Sonra kadın o altını atıyor Altını daha almıyor. Allah'tan korkarak. Dolayısıyla kadınların ziynet eşyasına da e, zekat gerekir. Başka bir şey ise e, orudu ticaret, ticaret eşyaları. Sattığın her şeye zekat gerekir. Sattığın her şeye zekat gerekir. Ne gibi? Ev aldın satıyorsun. Zekat gerekir. Arsa aldın satıyorsun. Zekat gerekir. Dükkanında eşyalar var alıp satıyorsun. Zekat gerekir. Ne alıp satıyorsan bütün bunlara zekat gerekir. Bu dört şeye zekat gerekir. Kişinin evine, kendi oturduğu evine, arabasına, bu gibi şeylere zekat gerekmez. Yani evine, arabasına, evindeki kullandığı, kullandığı eşyalara e, bu gibi şeylere e, zekat gerekmez. Bu da zekatın bazı kısaca hükümleri. İslam'ın diğer bir rükmü ise Salma Ramazan, Ramazan orucunu tutmak. Başka bir e, rükmü ise Haccu Beytillahil Haram e, Mescid-i Haram için haç yapmak. Mescid-i Haram'a haç yapmak. Haç İlim ehlinin birçoğuna göre İmam Şafii ve İmam Ahmed İbn Hanbel'e göre de umre yapmak da farz. Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre umre yapmak sünnet. Dolayısıyla kişi hacca gideceği zaman ihtilaftan kurtulması için mütemettien temettu hac olarak yapması daha evla. Dolayısıyla o zaman umresini de yapmış olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Bu niel İslamu aleyhi khamsin? İslam beş şey üzerine, beş temel üzerine bina edildi. Şehadetü en la ilahe illallah. Ve enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Allah'tan başka ibadete hak kazanan yok. Ve Muhammed Allah'a resulü ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekatı vermek, haç yapmak ve Ramazan orucunu tutmaktır. Bütün bu beş rukunu terk eden kişi ittifak ile icma ile kafir olur. La ilahe illallah demiyor, namaz kılmıyor. O işte. Bu kişi ittifakla ee, kafirdir. Aynı şekilde bu beş şeyden bir şeyi inkar eden de kafir olur. Derse ki namaz yok, oruç yok, oruçtan kasıt şudur. Alevilerin dediği gibi oruçtan kasıt budur. İşte oruç şudur. Haa. Namazdan kasıt budur değil. Bunu inkar eden kişiler de ilim ehlinin ittifakıyla Ehl sünnetin, bunlar kafir olurlar. Bu beş şeyden namazı kişi inkar etmezse fakat namaz kılmazsa inkar etmezse fakat kılmasa, bu kişi mümin müslüman mı değil mi? Bu kişinin arasında, ilim ehli arasında ihtilaflı bir konu. İmam Ahmet İbni Hanbel'e göre bu kişi İnkar etmese dahi namaz kılmayan kişi kafir olur. Diğer bazı alimlere göre de e, kafir olmaz. Bu birinci şart dedik. Şehadetü en la ilahe illallah. La ilahe illallah'ı şah şahitlik etmek. La ilahe illallah'ın manasını ne? La ilahe illallah iki temel rukundan oluşuyor. Birincisi la ilahe, Allah'tan başka veya la ilahe, ibadet edilen yok, inkar ediyorsun. Yani birinci rukun her şeyi inkar etmen. Allah'tan başka ibadet edilenleri inkar etmen. Ne Allah'tan başka ibadet edilenler ne varsa. Türbeler, kabirler, bazı insanlar türbelere, kabirlere gidip medet umması. Bütün bunları inkar etmen gerekir. Bazı insanların ağaçlardan bereket olması, taşlardan bereket olması, nazar boncuğu gibi şeylerden bereket olması bütün bunları inkar etmen gerekir. İnkar ettiğin zaman ikinci rukun ise illallah ancak Allah vardır. İsbat etmen gerekir. Yani ben bütün ibadet edilenleri inkar ediyorum. ibadete hak kazanın ancak Allah olduğuna iman ediyorum. Bu iki şeyden birisini yerine getirmezsen La ilahe illallah senden kabul olunacak değildir. Bir kişi ancak Allah'a ibadet etse fakat desi ki şeyhinden de medet umulur Fulan kişi de geleceği bilir kalbini bilir şirk koşarsa bu kişi la ilahe illallah kabul olunmaz. Mecburen Allah'tan başka ibadet edilen şeyleri inkar etmesi gerekir. La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ibadete müstahak olan hiçbir şey yoktur. Zira kardeşler Mekke müşriklerine baktığımız zaman Mekke müşrikleri Allah'a iman ediyorlardı. Hac yapıyorlardı. Hacılara su veriyorlardı. Hacılara yemek yediriyorlardı. haccında telbiye getiriyorlardı. Lebeyk Allahümme Lebeyk deyip. Onlara sorarsan seni kim yarattı diyorlardı ki Allah yarattı. Allahü Teala ayetinde dediği gibi. Ola <gülüyor> Onlara soracak olursan yeri ve gök kim yarattı? Derler ki Allah yarattı. Başka ayet Allahü Teala diyor ki onlara soracak olursan ölüyü diriden diriyi de ölüden kim çıkarıyor? Dünyayı, kainatı kim idare ed ediyor? Ve men yudebbirul emr. Kim bu, bu şeyleri idare ediyor? Kim fayda veriyor? Kim zarar veriyor? Derler ki Allah fayda veriyor ve zar zarar veriyor. Ancak Allah yaratıyor. Allah'ın varoluşuna, rızık verdiğine, idare ettiğine, öldürdüğüne, dirilttiğine iman ettikleri halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları neden kafir olarak ilan etti? Neden kanlarını ve mallarını helal kıldı? Baktığımız zaman sebebi bir tek sebep var o da onlar diyorlardı ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَ Biz Allah'tan başkasına ibadet etmemizin sebebi bunlar bize Allah'a yaklaştırıyor diye ibadet ediyoruz diyorlardı. Yani ibadetlerini Allah'tan başkasına yapıyorlardı. Herhangi bir ibadeti Allah'a yapıyor, Allah'a Allah'tan başkasına yapıyorlardı ve diyorlardı ki bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diyorlardı. Bazıları meleklere ibadet ediyordu. Bundan dolayı Allahu Teala diyor ki melekleri kıyamet gününde diyecek ki e hâ ulâykum kam kanû diyecek ki bunlar size mi ibadet ediyordu? Melekleri de diyecek ki Belkânû el cin bilakis cinlere ibadet ediyorlardı. Çünkü cinler, şeytanlar bazen insanları, o zamandaki müşrikleri kandırıyordu. Güya melek şekline girip bana ibadet et, ben sana Allah'a yaklaştırırım diye e, kandırıyorlardı. Bazıları meleklere ibadet ediyordu. Bazıları da salih insanlara, evliyalara ibadet ediyorlardı. Evliyalara ibadet ediyorlardı. Çünkü Allahu Teala ayetinde diyor ki <gülüyor> Onlara ibadet ettiğiniz evliyalar يَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَ O evliyalara siz ibadet ediyorsunuz ya O evliyaların kendileri Allah'a yaklaşmak için ibadet ediyorlar. Kendileri muhtaçlar ibadete. Siz onlara niye ibadet ediyorsunuz? Onlar Allah'a yaklaşmak için ibadet ediyorlar. Siz hala nasıl olur da onlara ibadet edersiniz diye Allahu Teala ayetinde beyan ediyor. Bilakis ibadetin Allah'ın hakkı olduğuna beyan ediyor. Dolayısıyla bazıları meleklere, bazıları salih evliyalara ibadet ediyordu. Bazıları da peygamberlere ibadet ediyordu. Çünkü Allahü Teala İsa aleyhisselam hakkında diyor ki Sen mi dedin ey İsa ayetinde, sen mi dedin beni ve annemi ilah edin, ibadet edilen yapın? İsa Aleyhisselam diyecek ki o zaman ayette geçtiği gibi Sübhanek seni tenzih ederim ey Allah'ım ben ancak senin bana emrettiğini dedim. O da ne? Ancak Allah'a ibadet etmelerini emrettim. Dolayısıyla peygamberlere ibadet eden de vardı. Bazıları da ağaçlara ve taşlara ibadet ediyorlardı. Hadisinde olduğu gibi sahabe yeni Müslüman olmuş bazı sahabeler Peygamberle bir savaşa giderken Huneyn'da diyorlar ki ey Allah'ın Resulü. Yeni Müslüman olmuşlar bilmiyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü müşriklerin bir Zat-ı Envat ağacı var. Zat-ı Envat dedikleri ağaç. Bu ağaca kılıçlarını asıyorlar. Niye? Bereket beklemesi için. Ağaç bize bereket veriyor. Diyor. Sahabeden bazılar diyor ki onların Zat-ı Envat ağacı olduğu gibi sen de bize böyle bir ağaç yaptı. Biz de kılıçlarımızı açıp asıp bereket bekleyelim o ağaçtan. Bunun üzerine Allah Resulü diyor ki Allahu ekber. Musa'nın kavmi Yahudilerin Musa Aleyhisselam'a dediği gibi dediniz. Yahudilerine demiş. İc'allene ilahan kemalehum aliyah. Onların ilahlar olduğu gibi sen de bize ilahlar yap ey Musa. Onların dediği gibi dediniz diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Dolayısıyla bazıları da ağaca ve taşa ibadet ediyorlardı. Peki bu ibadet etmeleri nasıldı? Nasıl ibadet ediyorlardı? Nasıl ibadet ediyorlardı? Bazıları ağaçlara ve taşlara, bazdan mağaralara ha, ne yapıyorlardı? Oralara kurban kesiyorlardı, kan akıtıyorlardı. Bundan dolayı menat, putu var. Menat putu. Menat demek akmak. O puta çokça kan akıttıklarından dolayı, çokça kurban kestiklerinden dolayı o puta menat ismi verilmiş. Ne yapıyorlardı? Onu tazim etmek için onun yanına gidip ona kurban kesiyorlardı, kan akıtıyorlardı. Dolayısıyla orada şirke giriyorlardı. Çünkü kan akıtmak, ibadet, kurban kesmek ibadettir. Nereden anlıyoruz ibadet olduğunu? Çünkü Allahü Teala diyor ki: Fasallil Rabbi Kawanhar. Rabbin için namaz kıldı, Rabbin için kurban kes. Çünkü Allahu Teala diyor ki: kul Inna Salati ve Nusuki ve Mahiya ve Mamati Lillahi Rabbi Alamin. De ki benim namazım, kurban kesmem, ölümüm ve dirilmem ancak Allah içindir. Daha nereden anlıyoruz? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'ın hadisinde buyuruyor ki: "Lan Allahu men zabaha li Allah'tan başkasına kurban kesene Allah lanet etsin. Müslim'de geçen hadisi. Çünkü Allah böyle buyuruyor. Allah Resulü böyle buyuruyor. Allah'tan başkasına kurban kesene Allah lanet etsin. Daha nereden anlıyoruz? Çünkü Tarık bin Şihab'ın hadisinde Allah Resulü buyuruyor ki: bir kişi sinek yüzünden cennete giriyor, diğer bir kişi sinek yüzünden ateşe giriyor. Soruyorlar sahabe, nasıl olur ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü diyor ki, bir kişi bir yerden uğrarken, o yerdeki, o köydeki insanlar onları, onu durduruyor. Diyor ki, biz seni geçirmeyiz. Ta ki bizim putumuza kurban kesene kadar. Adam diyor ki, benim yanımda bir şey yok. Diyorlar ki, kurban kes, velev ki bir sinek olsa dahi. Sonra adam sineği tutuyor ve puta kurban kesiyor. Allah Resulü diyor, o işte ateşe giriyor. Başka bir kişiyi durduruyorlar. Diyorlar sinek kes. Ee, diyorlar kurban kes. diyor yanımda bir şey yok. Ben Allah'tan başkasına kurban kesmem diyor. Adam öldürüyorlar ve bu kişi, bu kişi cennete giriyor. Dolayısıyla ibadetlerinden birisi kurban kesmekmiş. Müşrikler kurban kesiyordu putlarını ağaca taşa. burada Bundan ne anlıyoruz kardeşler? Bu zamanda Müslümanım diyen, kendisine Müslüman olarak isimlendirilen bazı insanlar... Allah'tan başkasına kan akıttığını görüyorsun. Nasıl oluyor bu? Türbelere gidip, kabirlere gidip o veli için kurban kesiyorum diyorlar. Kanı o veli için akıtıyorum diyorlar. Bu da şüphesiz ki şirk. Mekke müşriklerini yap. Çünkü ibadet Allah'tan başkasına yapıyor burada. Veya devlet reisi. Önemli bir şans geldiği zaman onun önüne sırf onu tazim etmek için onu büyütmek için ona kurban kesiyorlar. Kan akıtıyorlar onun önünde. Bu da şüphesiz ki şirktir. Dolayısıyla Mekke müşriklerinin yaptığı bu şirkleri bu zamanda da yapan insanlar var. Buna dikkat edilmesi gerek Daha Mekke müşrikleri nasıl ibadet ediyorlardı? Kendi işte ağaca, taşa, peygambere, cinle, salih insanlara daha nasıl ibadet ediyorlardı? Onlardan medet umuyorlardı. Onlardan Medet umuyorlardı. Onlardan yardım istiyorlardı. Çünkü Allahu Teala ayetinde diyor ki: "Feda rakibu fil fulk da'u Allaha muhlisin Onlar o müşrikler gemiye bindikleri zaman ve gemi batacağı zaman bütün ilahlarını bırakıp ancak ve ancak halis olarak Allah'a yalvarıyorlardı. Bak Allah'a dua ediyorlardı. Allah'a yalvarıyorlardı. Allah diyor ki sonra biz onları kurtardığımız zaman, karıya çıkardığımız zaman yine onlar şirke şirke dönüyorlardı. Dolayısıyla anlıyoruz ki bunların şirki nedir? Duayı Allah'tan başkasına yapıyorlardı. Ölülere, ağaçlara, taşlara onlardan bir medet umuyorlardı. Bundan dolayı Allahu Teala bunun şirk olduğunu Kur'an-ı Kerim'de beyan etti ve dedi ki Ammen yujibul muttar <gülüyor> izaa daa'e sikıntı anında Allah'tan başka o sıkıntıyı giderecek kim olabilir? Ve men adallu mimmen min dunillahi men la yestecibu lehu ila yevmil kıyam kıyamete kadar kendisine icabet edemeyene dua edenden daha sapık kim olabilir? Ve la ted'u min dunillahi ma la yadur <gülüyor> ma la yenfa'uk ve la yeduruk Allah'tan başkasına sana ne fayda ve zarar verene ibadet etme Fəin fəal etir bunu yaparsan fəin nke idan le zalimin zalimlerden olursun bunu yaparsan zalimlerden olursun. Ayişrekon ma la yehluk şeyan vəm yehlukun vəla yistatigun ləhm nəsran vəla li anfusihim yansorun. <gülüyor> Allah Rəsul Allahü diyor ki bir şey yaratam yanı bir şey yaratam yanı bilakis kendileri yaratılmış olanları Başkalarına yardım edemeyeni, bilakis kendi nefislerine de yardım edemeyenleri Allah ile bir mi tutuyorsunuz? Allah ile bir mi tutuyorsunuz? Dolayısıyla bu zamanda baktığımız zaman türbelerden, kabirlerden, ağaçtan, taştan medet uman insanlar o Mekke müşrikleri gibi şirk koştuğunu görüyoruz. Çünkü o şeyhler kim olursa olsun. O salih insanlar, velev ki peygamber olsun, kendi nef nefislerine dahi yardımcı olacak değillerdir. Kendilerini ölümden kurtar kurtarmış değillerdir. Allahü Teala diyor ki, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا Diyor ki peygamber, ey peygamber de ki ne fayda ve zarar verecek değilim ben. وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ Gaybı da bilecek, geleceği de bilecek değilim. Eğer geleceği bilseydim bana bir kötülük isabet etmezdi diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi geleceği bilecek, gaybi bilecek değildir. Dolayısıyla bu zamanda yetiş ya şeyhim, yetiş ya peygamber, medet ya peygamber diyen insanlar şirke düşmüş oluyorlar. Niye? Çünkü peygamberin seni işittiğini veya o velinin seni işittiğini iddia etmiş oluyorsun. Ve uzakları kim ancak bilebilir? Ancak allah Teala işitebilir. deki e, de ne olanları biteni kim ancak o sesleri işitebilir? Ancak Allah işitebilir. Dolayısıyla sen Allah'ın sıfatını o şeyhe, o salih insana vermiş oluyorsun. Allah ile o şeyhi bir tutmuş oluyorsun. Orada şirke düşmüş oluyorsun. Aynı şekilde gaybi bilecek kimdir? Ancak Allah'tır. Senin ne, ne yaptığını, öldüğünü mi, dirilttiğini mi? Kim ancak bilebilir gaybı? Ancak Allah bilebilir. Sen Türkiye'deki şeyhini çağırdığın zaman yetiş ya şeyhim ne demek istemiş oluyorsun? Şeyhim benim hangi halde olduğumu biliyor. Gaybten haberdir demiş haberdardır. Demiş oluyorsun ve burada Allah'ın sıfatını o şeye vermiş oluyorsun ve şirke girmiş oluyorsun. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin Bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşta, Uhud savaşında dişi kırılıyor. Kafası yarılıyor. Enes radıyallahu anh'ın hadisinde geçiyor. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapanlara beddua ediyor. allah Teala ayet indiriyor. Diyor ki la tehdi men ah Diyor ki Ayetinde, "Leyselak min Emri şey, senin elinde bir şey yoktur" diyor. Ayetinde diyor, böyle yapma, beddua etme, senin elinde bir şey yoktur diyor. Yani sen onları helak edecek, hidayet erdirecek, sen bu bu bu şeye sen sahip değilsin diyor Allah'ta. Sonra beddua ettiği o üç kişi Müslüman oluyor. Beddua ettiği o üç kişi Müslüman oluyor. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişiyi sapıtacak veyahut da helak edecek veyahut da hidayete erdirecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi yapamıyor. Bunu niye diyorum çünkü bu zamanda bazı insanlar işte şuna girersen hemen hidayet bulun. Sana baktığı zaman bu şey hemen hidayet bulun. Oraya gittiğin zaman senin kalbine bir feyiz akıtıp hemen hidayet bulur. Diyen insanlar var ve şüphesiz ki bunlar şirktir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha iyi yapamıyorum. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcası ölüyor. Ebu Talip. Ölmeden önce peygamber gel geliyor ve diyor ki ey amcam. La ilahe illallah de ki kıyamet gününde kurt kurt kurtulasın. Amcasının yanında olan Ebu Cehil ve e İbni, İbni Ebi Umeyyah. Diyor ki babaların dininden vaz mı geçiyorsun? Ölen kişinin, Ebu Talib'in yanında. Sonra Ebu Talib kafir olarak ölüyor. La ilahe illallah demiyor. Sonra Allah Resulü dua ediyor onun için. Diyor ki, senin için dua edeceğim ta ki nehi, nehi gelene kadar. Allah yasaklayana kadar. Sonra yasak geliyor ve diyor ki, la so, Peygamber hakkında yasak geliyor. Diyor ki, مَا كَانَ لِنْنَبِيُّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ Peygamber ve müminler için müşriklere istiğfar etmesi yakışmaz. Yasak geliyor. Müşriklere istiğfar etmesi yakışmaz diye yasak geliyor. Ebu Talip hakkında da başka ayet iniyor. Diyor ki la ahbet, yaşa. Sen istediğini hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah istediğini hidayete erdirir diye ayet iniyor. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi birisini saptıramıyorsa Hidayet erdiremiyorsa, kendi nefsine fayda ve zarar verdiremiyorsa, çünkü Peygamber dişi kırılıyor, kafası yarınlıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümden kurtulamıyor. Vefat edeceği zaman. Kendi nefsine fayda ve zarar veremiyorsa, diğer insanlar işte benim tarikatıma gir, benim yoluma gir, kıyamette seni kurtaracağım, Kıyam ölmeden önce seni imanlı olarak öldüreceğim. Kıyamet sırat'tan geçireceğim, cehennemden koruyacağım, cennete sokacağım diyen tarikat şeyhleri nasıl yapsın bunu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ayet iniyor. Ve endir ashiretek akrabin. Ey peygamber, aşiretini, yakınlarını tehdir et. Sakındır diye ayet iniyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Ya meşere kuraysh İşler oleyin füsükum. Kendi nefislerinizi satın alın. La ogniyankum minallahi şey. Allah katında size bir faydam yok diyor. Sonra ya Abbas bin Abdul Ey amcam Abbas. La ogniyankam minallahi şey. Sana bir faydam yok. Ya Safiye. Ey Safiye peygamberin peygamberin halası. Sana bir faydam yok. En sonunda diyor ki ya Fatime Ey Fatıma, peygamberin kızı, malımdan istediğin kadar sor. Fakat kıyamet gününde sana bir faydam, faydam yok diyor. Bu hadis de bu ve müslimde geçiyor. Dolayısıyla kişi amel işlemediyse, salih amel işlemediyse, başkasına itimat edip, peygambere itimat edip, şuna itimat edip, şeyhe itimat edip, onlar sana kıyamet gününde faydası yoktur. Fayda olan senin amelindir. Fayda olan senin amelindir. Bunu niye diyorum çünkü bu zamanda işte şeyh kurtaracak şeyh cibbesinin altında seni kurtaracak cennete sokacak bütün bunların sapıklık olduğunu sapıklık olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla kardeşler kısacası Mekke müşrikleri Allah'tan başkasına kurban kesiyorlardı. Allah'tan başkasına dan medet umuyorlardı yardım Demin deminki zikrettiğim ayetlerde gibi Allah'tan başkasına ümit ediyorlardı. İşte bu put beni kurtaracak değil. Bu şey beni kurtaracak değil. Allah'tan başkasından korkuyorlardı. Ne gibi? İşte bu put beni çarpar. Bu e, kabir beni çarpar. Bu gibi şeyler. Bu zamandaki yapılan gibi. Bu şey beni çarpar. Bu şey beni çarpar gibi. Allah'tan başkasına tevekkül ediyorlardı. Mekke müşrikleri. Bundan dolayı Allah diyor ki Ve Ancak Allah'a tevekkül edin. Yani Kıyamette bana, beni kurtaracak olan ancak Allah'tır. Fulan kişi veya anılan kişi değildir. Hatta Peygamber'e daha tevekkül edilmez. Ha, peygamber'in şefaati haktır. Şefaat edecek ancak Allah'ın izin verdiği kişiler ve razı olduğu kişilere şefaat edecek. Dolayısıyla Allah diyecek ki ey Peygamber fulan kulumda razı oldum. Ve sana izin veriyorum ki fulan kulumuna şefaat etmen için izin veriyorum. Dolayısıyla kimin elinde olmuş oluyor şefaat? Yine Allahu Teala'nın elinde olmuş oluyor. Çünkü Allah diyecek, Fulan kulumda razı oldum, ona şefaat et. Fulan kulumda razı oldum, ona şefaat etme. Dolayısıyla şefaati kimden istemek gerekir? Ancak Allahu Teala'dan istemek gerekir. Ve şöyle dua etmek gerekir. Ey Allah'ım, Peygamberin şefaatine bana nail eyle. Peygamberin şefaatinden beni mahrum etmediği Allahu Teala'dan istemek gerekir. Çünkü şefaat ancak Allah'ın elindedir. Kulillahiş şefaaatü cemian.deki şefaat hepsi Allahındır diyor Allahü Teala. Men dellazi yefaa'u illa bi Onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Ve la yefaa'una illa limen irtada Allah'ın razı olduğu insanlara şefaat edilir. Dolayısıyla kardeşlerim mümin her zaman her şeyini Allahu Teala'dan istemesi gerekir. Medet umduğu zaman, dua ettiği zaman, tevekkül ettiği zaman, kurban kestiği zaman, adak adadığı zaman ümit ettiği zaman, korktuğu zaman bütün bu ibadetler ancak ve ancak allah Teala'nın hakkıdır. Dediğimiz gibi Mekke müşrikleri Allah'a inanıyor, yaratıcı var olduğuna inanıyor. Demek ki şirk koştukları şey, ibadetlerini Allah'tan başkasına yapıyorlardı. Ve bu ibadetlerin çeşitlerini biraz açıkladım. Ve niye bunlara ibadet ediyorlardı? Sebebi ne? Diyorlardı ki مَا illa li لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ الظُّلْفَ Biz bunlara ibadet etmemizin bir tek sebebi var. Bunlar bize fayda veriyor veya zarar veriyor diye değil. Bunlar bize çocuk veriyor, imtihanımın geçmesini diye falan değil. Ya bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diye ibadet ediyoruz diyorlardı. Yani biz direkt Allah'a yaklaşamayız diyorlardı. Biz günahkar insanlarız diyorlardı. Allah'a yaklaştıran salih insanlar var. Peygamberler, melekler, ağaç, taş ve evliyalar gibi. Ha bunlara ibadet ediyoruz. Bunlara kurban kesiyoruz. Bunlardan medet umuyoruz. Bunlardan bunlara tevekkül ediyoruz. Bunlar da bizim o ibadetimizi Allah'a yaklaştırıyor. Dolayısıyla biz Allah'a yaklaşıyoruz bu amelle diyorlardı. Bundan dolayı Allah Teala diyor ki ve yabudune min dunillahi ve ve Allah'tan başkasını ibadet ediyorlar. Ne kendilerine ne başkalarına fayda ve zarar verene ibadet ediyorlar ve diyorlar ki bunlar bizim Allah katımızda şefaatçimizdir. Allah'a yaklaştırıyor, bize şefaat ediyor Allah katında diyorlardı. Mekke müşriklerinin inancı böyleydi. Dolayısıyla kardeşim Mekke müşriklerinin inancını bildiğimizde ve neden kâfir olduğunu bildiğimizde bu zamandaki insanların, bazı insanların şirk koştuğunu anlıyoruz. Ne yapıyorlar? İşte şey, benim duam direkt Allah'a gitmez. Şeyhe dua edeyim, şeyhten medet umayım ki medet umayım ki şeyh de o duamı Allah'a götürsün. Beni Allah'a yaklaştırsın. Allah ile kendisi arasında vasıta kılsın. Bütün bunların Mekke müşrikleri gibi şirk olduğunu anlıyoruz. Bazılar da bir örnek veriyor. Diyor ki şeyhe nasıl ki bir krala direkt yaklaşamadığın zaman krala yaklaşman için işte aracı olması lazım. Tanıdığın olması lazım. Önce bir bakana gitmen lazım. O bakan aracı olması lazım. Allah ile dolayısıyla Allah'a yaklaşman için de yine aynı şekilde aracı olma lazım. O aracı da nedir? Şeyhtir. Şeyhden medet umduğun zaman, şeyhden bir bereket beklediğim zaman o Allah'a yaklaştırır diyorlar. Burada Allah ile o şeyhi Allah ile o kralı ne yapıyorlar? Bir tutuyorlar. Çünkü o kral krala yaklaşman için aracı lazım. Doğru. Çünkü kral seni görecek değil, işitecek değildir. Dolayısıyla bir aracı lazım ki sana yardımcı olsun. Kral senin hacetini hemen giderecek değil çünkü seni görmüyordu, işitmiyordu. Fakat Allah için bu geçerli midir? Geçerli değil. Allah'a dua ettiğin zaman Allah direkt seni işitiyor, görüyor ve duanı kabul ediyor. Bundan dolayı Allah diyor ki وَاِذَا يَسَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ Kullarım benden soracak olurlarsa ben onlara yakınım, bana dua etsinler ki duasını kabul edeyim. Direkt Allah'a dua etsinler. Dolayısıyla burada kral ile Allahu Teala'yı bir tutman şüphesiz ki şirktir. Bu bilindikten sonra kardeşler, Mekke müşriklerinin nasıl kafir olduğunu, nasıl şirk koştuğunu bilindikten sonra bunu aynı şekilde yapan insanlar da şirk koştuğunu anlıyorsun. Bu zamandaki bazı insanlar gibi. Çocuğu olmayıp işte çocuğu olması için kabire giden, türbeye giden veya ağaca taş bağlayan, aynen aynı şekilde işte o zaten envat ağacından kılıçlarını asıp bereket bekleyen müşrikler gibi yaptığını görüyorsun. Veya nazar boncuğundan fayda veya zarar bekleyen, bekleyen bütün bunların şirk olduğunu, şirk olduğunu anlıyorsun. Bu bilindikten sonra kardeşler, la ilahe illallah'ın bazı şartları vardır. Bu şartları yerine getirilmediği müddetçe la ilahe illallah e, kabul edilmez insandan. Bu şartlar 7 tane şarttır. Birinci şart, La ilaha illallahın birinci şartı, La ilaha illallahın manasını bilmendir. Neyi? Çünkü Allahu Teala buyuruyor ki, Fâlem <gülüyor> ânnu la ilaha illallah. Bil ki Allah'tan başka ibadete hak kazanan yoktur. Dolayısıyla bir kişi La ilaha illallahın manasını bilmesi gerekir. Yani ibadetin hepsinin Allah'ın hakkı olduğunu bilmesi gerekir. Namazın, orucun, medet ummanın kurban kesmenin, adak adamanın, ümit etmenin, korkunun, tevekkülün bütün bunlar Allah'ın hakkı olduğunu bilmesi gerekir. Bundan dolayı Bukhari'de geçen Osman radıyallahu teala anh'un hadisinde Allah Resulü diyor ki: "Men mâta, kim ölürse vahve ya'lemu la ilaha la manasını bildiği şekilde ölürse dehal el cennet cennete girer." Dolayısıyla La İlahe manasını bilmen gerekir. Ne demek? Allah'tan başka ibadete müstahak olan yoktur. İkinci şart, yakin, kesin olarak bilmen. Kesin olarak bilmen yani şüphe veya şek etmemen. La İlahe İllallah da İslam'dan şüphe veya şek etmemen. Bundan dolayı Allah buyuruyor ki, اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ lem يَرْتَابُوا o müminler ki Allah'a ve Resulüne iman ederler ve hiçbir şeyde şüphe ve şek etmezler. Şek, şüphe etmezler. Dolayısıyla İslam'ın hak olduğunu, peygamberin hak olduğunu, kıyametin hak olduğunu, cennetin ve cehennemin hak olduğunu, peygamberlerin, meleklerin, kitapların, kaderin, kader ve kazanın bütün hak olduğuna kesin olarak iman etmendir. Şüphe etmemendir. Bazıları bazı bir söz söylüyorlar. Diyorlar ki işte benim kıyamet hak olduğunu ben kesin yani ben biliyorum. Kafirle münakaşa halinde diyor ki kafirle münakaşa e, peki ya haksa diyor. Benim yani kıyametin ya haksa diyor. Benim bir şey kaybedeceğim bir şey yok diyor. Ama hak değil yani ya haksa benim kaybedeceğim bir şey yoktur diyor ama senin kaybedeceğin vardır diyor. Yani ya haksa diye. Bu yanlış bir sözdür. Bu, bu Ali radıyallahu teala anhuya nispet ediyorlar fakat bu, bu Ali radıyallahu teala anhunda da sabit uydurma bir şeydir. Bilakis ya haksa benim kaybedeceğim bir şey yok o zaman sen kaybedersin diye. Sanki sen şüphe ediyor musun, şek ediyor musun orada bir... Ter şeyin varmış gibi. Bilakis bu bu söz yanlış bir söz. Bilakis ben kesin olarak kesin olarak, yakin olarak biliyorum ki kıyametin haktır. Hesabın haktır. Cennet ve cehennemin hak olduğunu ben kesin olarak biliyorum. Bunda bir şüphem yok ki diyeyim. Ya varsa diye, ya şöyleyse diye. Yok hayır. Mümin Allah ve Resulüne iman eder ve hiçbir şeyde şüpheli, şüphe ve şek etmez. Bundan dolayı Kehf suresinde olduğu gibi İki kişinin bahçesi var. Bir kişi diyor ki وَمَا ma اَنْ تَب۪ي دَ هَا دِهِ Şüphe diyorum ki, zannediyorum ki bu bahçe hiçbir zaman yok olmayacak. Şüphe ediyor. Yani hiç kıyamet olmayacak. Hep bu böyle devam edecek. Diye. Şüphe ediyor. Bundan dolayı arkadaşı diyor ki اَكَفَرْتَ e بِالَّذ۪ي halakak, Seni yaratana küfür ettin? Kafir mi oldun? Diye. Onun küfür olduğunu hemen beyan ediyor. Dolayısıyla şüphe ve şek küfürdür. Bir kişide şüphe ve şek varsa bu şek o kişide devam etmez. Ya o kişi o şüpheden dolayı şüpheyi def eder ve yine Müslüman olur. Veyahut da şüphe o kişiyle devam eder ve tamamen dinden çıkar ve kafir olduğunu iman eder. Üçüncü şart ise kardeşler... <gülüyor> La ilah illallah'nın getirdiği her şeyi kabul etmendir. Allah ve Resulü'nün getirdiği her şeyi kabul etmendir. Kabul etmediğin zaman, kibirlilik tasladığın zaman, la ilah illallah kabul edilecek değildir. Çünkü iblis şeytan hakkında Allahü Teala diyor ki. Allah meleklere secde Adem'e secde etmeyi emretti. Ancak iblis eba ve yüz çevirdi. Kibirli oldu ve secde etmedi. Kibrinden dolayı kabul etmediğinden dolayı o secdeyi kabul etmediğinden dolayı kafir oldu. O kana min el ve kafirlerden oldu. Dolayısıyla bir kişi Allah ve Resul'ün getirdiği herhangi bir şeyi kabul etmediği zaman bu İslam'da yok. Ben bu zamanda bunu kabul etmem." dediği zaman bu kişinin la ilahe illallah kabul kabul kabul olunmaz. Bundan dolayı Allahu Teala diyor ki: "İnnehum kanu iza qil lehum la ilahe illallah yastakbirun." Onlara la ilahe illallah denildiği zaman kibirleniyorlardı. Kabul etmiyorlardı. <gülüyor> Dolayısıyla Allah ve Resul'ün dediği her şeyi kabul etmek imanın şartların, la ilahe illallah'ın şartlarından bir şarttır. Dördüncü şart ise kardeşler inkiyat <gülüyor> dediğimiz boyun eğmektir. Allah ve Resulü'nün dediği La İlahe illallahın getirdiği şeylere e, boyun eğmektir. Kim boyun eğmediği zaman yani ben bunları eee Bunlar bu zamanda olmaz. Allah ve Resulü'nün dediği şeyler bu zamanda olmaz dediği zaman bu kişi boyun eğmiş olmaz ve la ilahe illallah kabul olunmaz. Çünkü Allahu Teala buyuruyor ki وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّٰهِ وَوَمُحْسِنُنْ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَ Kim yüzünü Allah'a çevirirse, ihlaslı olursa muhsinun, ihsan ettiği halde, yani ihlaslı olduğu halde bunu yaparsa Boyun eğerse demek istiyor. Yani kim bunu e, yüzünü Allah'a çevirip boyun eğerse Allah'a şüphesiz ki sımsıkı bir ipe sarılmış olur. Başka bir şart ise la ilahe illallah'ın kardeşler as-sıdk sadık olması. La ilahe illallah da sadık olması. Kim sadık olarak bunu demezse o kişinin la ilahe illallah'ı kabul olunmaz. Zira Münafıklar da la ilahe illallah diyorlardı fakat kalplerinde sadık değillerdi. Bundan dolayı onların la ilahe illallahı kabul kabul olunmuyor. Bunun bundan dolayı Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem Muad ibn Cabel'in hadisinde diyor ki: "Ma min ehadin yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah." Sıdkân min kalbihi illâ harrama, harramahullâhu alennâr. Kim la ilahe illallah derse ve Muhammed Allah'ın Resul olduğunu derse ve kalbiyle bunu sadık olarak derse şüphesiz ki allah Teala onu ateşe haram kılar. Ateşe ateşe haram kılar. Başka bir şart ise kardeşler, ihlaslı olarak demendir. İhlaslı olmandır. Ela lillahi'd-dinul halis. Dikkat edin, bütün din ancak Allah'ındır. Ve ma umiru illa li ya'budu Allaha din Onlar ancak Allah'a ihlaslı bir şekilde ibadet etmekle emrolundular. İhlaslı olman yani şirk koşmaman. Yani ibadetlerin hepsini ancak ve ancak Allah'a yarat Allah'a yapmandır. Dolayısıyla bir kişi ibadetini Allah'a yaparsa fakat ibadetinde şirk koşarsa o kişinin La İlahe illallah kabul olunacak değildir. Başka bir şart ise kardeşler El-Mahabbeh La İlahe illallah'ın getirdiği, Allah ve Resulünün getirdiği her şeyi sevmendir. Zira <gülüyor> Sevmediğin zaman Allah ve Resulü'nün getirdiği şeyi sevmediğin zaman la ilahe illallah kabul olunmaz senden. Allah Teala diyor ki: "Velike bi ennhum karihu ma enzelallah fa İşte o müşrikler Allah'ın indirdiklerini kerih gördüler. Kötü gördüler bunun üzerine de Allah onların amellerini boşa çıkardı ne gibi bu zamanda Allah'ın kanunu olmaz bu zamanda işte Allah'ın bazı kanunları ne gibi recim recim misal veya hırsızın eli kesilmesi veya herhangi Allah'ın bir kanunu kişi kerih gördüğü zaman bu zamanda olmaz bu vahşilik bunu dediği zaman bu kişinin imanı la ilahe illallah kabul olunmaz. Çünkü Allah diyor ki işte onlar Allah'ın indirdiğini kereh gördüler. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bütün bunlar La bu yedi şart la ilahe illallah'ın şartıdır. Fakat bazen kardeşler kişi kendi fıtratından kereh görebilir. Allah ve Resulü dedi değil de fıtratından kereh görüyor. Ne gibi? Allahü Teala diyor ki Kutib Size cihat farz kılındı. Halbuki siz o cihatı kerih görüyorsunuz. Yani fıtratan insanın içinden kan akıtmak, adam öldürmek kerihdir. Yani ondan hoşlanmaz. Ha bunda bir beyis olmaz. Ne gibi? Mesela i̇şte kadının İslam'da 450'lik nedir vardır. Ancak kadınlar fıtrattan içinden bunu kerih görür, kötü görür. Ha bu bu la ilahe illallah, la ilahe illallah ters düşmez. Çünkü kendi fıtratından dolayı, insanlığından dolayı bunu kerih. Bunda bir beysi yok. Ancak derse ki bu dört evlilik misal e, e, misal veriyorum. Allah indirdi Resul indirdi değil. Ondan dolayı ben kerih görüyorum derse o zaman e, kişi e, dinden çıkar. Ancak yok ben nefsim istemiyor. Kendi fıtratımdan dolayı kerih görüyorum. Normal bu. O zaman bu kişiye fayda e, buna zarar vermez. Peygamber, zira peygamberin hanımları da bunu kerek görüyordum. E, pauzu yapıyor muyuz yoksa? Çayiz olan ya, ne yani. tamam. tamam. Bir beş dakika bir, e, pauzu yapalım ondan sonra Siz devam edelim inşallah.